IKÇ üç işliyoruz. Köyükü bitti. Kenara koyduk. Tamam. Doğru kenarla Şimdi IKÇ üç ilaçlara bir giriş yapmıştık. Farmakolojiyi tanımlamıştık İlaçların özelliklerinden olması gereken ilaçlarda bulunması gereken özelliklerden bahsetmiştik. Bir bilinci ilacımızda adamızin denen bir ilaç. Demiştik ki ilaçların bir ticari isimleri vardır. Bir de kullanılan isimleri vardır. Herkesin bildiği bir şey vardır bile kimyasal asitleri vardı. Şimdi adanazin neyince, eee ticari adanazin de var son. Eee de aynı şey. Adanazip eee dar kompleksli taşikardileri sonlandırmada kullanılan en doyurucu nitrozid türeviymiş ve sınıf 4 anti dizin bilinselistik diyebilir mi hocam? 5. 5. 5. 5. sınıf. Çift sınıflandırmışlar. Ee, göre B kadağı A kadağı 5. sınıf vesaire 1. sınıf önceki vesaire o göre sınıflandırılmış. Bu ayrıyeten bakabiliyorsun. Adamızın etki süresi 5 saniyede başlıyormuş. Süresi, başlangıcı 5-20 saniye. 40 saniye etki süresi sürüyormuş. Yarılma ömrü ise 10 saniyeden. düşük. Metabolizması kan doku da yani etkiyi kan kanı veriyorsunuz zaten dolaşımdan damar yolu vereceğiz. Hı. Ticari simleri adonasin, LM 5 miligram. 2 mil ampulleri bir ampul elinize aldığınızda oluk mu güçlük mü içinde 3 miligram var. 10 mg var. Buna bakmanız lazım. En önemli püf noktası bu. 10 mg'ında 2 ml yani alacağım? İkisi de ikilik. Ama, Ama içerisinde etkin mg, maddesi birin... etkin maddesi içerisindeki etkin maddesinden kastınız. Şimdi indikasyonları ben hangi durumda kullanacağım? Yani paramedik olarak bu ilacı ben ne zaman kullanacağım? Ne zaman bununla karşılaşacağım? Acilde en sık stabil proximal. Supraventriküler taşikardide PSVT dar QRS kompleks taşikardinin sonlandırılmasında kullanılıyor. Genellikle düzenleyici. Acilde ayrıca acilde çalışırken biraz, biraz, biraz. baktınız başka durumlar da mı kullanılır? oymuş geniş q de kullanıyormuş STV ile BD'nin alet edilmesinde kullanılıyormuş, maskelenmiş, gizlenmiş, AF'nin açığa çıkarılmasında kullanılabiliyormuş ama ben gene yani paramediklerini kullanma alanı daha çok orası olabilir. Stres testinin tanısal olarak kullanılıyormuş, ha biz bu böyle şey yapmayacağız. Bunu niye söylüyoruz? Bir ilacın sadece Evet olarak kullanılan alanı var ama bir de farklı yerlerde de kullanılabiliyor o manada. Hangi durumlarda siz Ulan. kullanacaksınız? Pardon Old kullanacaksınız. Ne biliyorsun <gülüyor> ya? Konferin plasyonlar. Atriyar plasyon, atriyar plaklıklar, entriyar taşı kalp lokları bilinen B, T, D, S, neymiş? Kullanılmıyor muydu? Wolf Parkinson'lıktı var. Atriumun kalbin esas. Evet. Atriumun e, kalbin esas ritmini sağlayan senin dallarının yerine Aksesuar bir yandaldan uyarı almasıyla karakterize bir şey olaymış. Evet. Kalp titim oluyormuş. Yani böyle bir şey duyabilirsin. D, F V D D, D, D sentom ne? Ne diyor? Kalp bloko, atrial flukatür, atrial fibrilasyon dediğimde bir şey canlanıyor mu? Evet. İşlediniz değil mi? Hayır. Güzel iş. Hayır. Hayır. Hocam normalde siz bu sen geçer seni ya. Son slide'di bu. Hayır. Bu Hayır. sen daha başlamadın. <gülüyor> <gülüyor> EKG yeni yeni başlıyor. <gülüyor> EKG Hocam ben bilmiyorum çıkışı ben. ben de bilmiyordum Ben <gülüyor> <gülüyor> <Yolum onu> de öğreneceksin <gülüyor> Hocam bir tanesi Hocam, Bir tanesi 600'ün üzerinden. <gülüyor> 600 Öyle değil mi? Flutter <gülüyor> test krediş, artır erkezasyon düzen Ben çıkardım da Hocam EFKG'nin dediğimiz oradayız ama Hocam bence bu ders bir hafta olursun Biz ve veya geçen gibi yine en son işte. Hocam sabah doğumda başım yandı vallahi doğumdan <gülüyor> doğumda <var. gülüyor> <gülüyor> Hocam, Hocam, çünkü Hocam, de... Hocam şu an sadece biz bunu sınav odaklı öğreniriz. Yani kontrolindikasyonlar ne dediğinizde bunu yazarız ama sağda hiçbir şey yapamayız yani. Hocam, Hocam. Delikler Hocam. Delikler alırsın alırsın ya da böyle. başladık. Yani hocam da 1 hocam sıfır sıfır dört dördünün <gülme> <gülme> nice yani saniye bunu bir bunu öğren. hocam zaten ek geldi daha orada etmiş o zaman buna hiç hastalıklara başladı yani hiç söylemeniz. Mm -hmm. İlaçla ilaçla dağılmaz, yok, yetişmiyor <gülüyor> <Başka ilaçlarım>. <gülüyor> A, canım, Hocam biz başlayacağız. Hocam not mı slaytlardan Hocam hastalıklardan başlıyoruz. Şey evet. Sen şu an. Sonra metlenme karşı. Bunun mu etkilenenlerden Kırk Kaç kişi say? 6 6. Polionük kanka 12 Yapsın sub devam, devam, <Gülüyor> devam mı hocam? Şimdi ilaç ayıramayız ki o gideceğiz. Onu işledik, bunu mu işledik? da mı kaldık? Bunda mı kaldık? Mükemmeliyonu de... işleyelim, de... işleyelim hocam. Hocam bu Kanka, 400 Iki yüz kaç Hatta yetişmemişti. Enkileşti. <gülüyor> ben... en yetişmemişti. <gülüyor> Siz çalışın demiştiniz. Hocam öyle yaparsanız slaytları <gülüyor> Vermiyorum. Vermiyorum çünkü slides'ı şu kanı kitabımızdan aldım ben. Çıkardım çalıştım. Bir de siz çıkarın. Çalışın. Ama hocam biz biz farklı nerelere çalışıyoruz? Siz farklı Hayır ilaçlar aynı şey. İlaçlar aynı. O zaman benim not alıp gelmem lazım. Burdayım diye. Bunlar geçen sene ikilerinde aynı mı hocam? Evet. Aa, bas. Tamam aynı yani. <gülüyor> o zaman ben şu. Sen, Zaten sen, benim. sen, şu <gülüyor> <size> ver, sen, sen, sen, sen. Sen, sen, yani, ne biliyorsun?